Allah Arapça bilir, İngilizce anlar, Fransızca anlar. Her lisanı Allah bilincidir. Hiç insanın söylemesen kalbinden geçse innehu alimun mizatis sudur. Kalpten geçindendi de Allah bilir Celle Celaluhu Hazretleri. Ama Peygamberimiz Arabi olmak münasibetiyle, Resulullah'ın lisanıyla söylersin, Allah'ın sevdiğin lisanıyla daha çok rahmet celletmiş olur.